Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin aleyke ya seyyidil evvelin ve'lahirin ve ila cem'il enbeyi ve'l murselin ve ila cem'il uluyi ve'lhamdülillahi Allah'ın el esmaül hüsnasını anlamaya devam ediyoruz inşallah. Menzul sırasına göre Allah'ın 25. ismine geldik. Allah'ın en nasir ismi. Nasir de demek, yardım eden demektir. Sınırsız yardım eden, gerektiği gibi yardım eden, layık olunduğu kadarıyla Yardım eden demektir. Allah dilediğine yardım eder buyurdu. Dilediğine yardım eder demek, Yardımı hak edene yardım eder. Yardımı isteyene yardım eder. Nasıl ki tevhidde la ilahe illallah diyorsak, Aslında Allah'ın her bir ismi için, yani la rahime illallah, la kerime illallah, la nesire illallah. Her bir ismi için bunu böyle söyleyebiliriz, söylememiz gerekir. Eğer bunu böyle söylemezsek bu durumda Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşmuş oluruz. Şirkten kurtulabilmek için hatta şirkten kurtulmanın tek yolu Allah'ın her bir ismi için bunu tevhid ile söylemektir. Yani La Rahime İll'Allah, La Kerime İll'Allah, La Nesire İll'Allah, La Malike İll'Allah, La Kerime İll'Allah, La Ekreme İll'Allah. Her bir ismi için bunu böyle söyleyebilmemiz gerekir. Nasıl söylüyoruz? Allah Rahim'dir. İnsanlar da Rahim olur mu? Elbette ki. Allah'ın Rahim ismi insanda tecelli eder. Ama insanın rahmet edebilmesi için Allah'ın o kuru, o rahmete layık görmesi gerekir. Allah kuru, rahmete layık görmeden hiç kimse ona rahmet edemez. Merhamet edemez yani. Gücü yetmez buna. O ku, o herhangi birine rahmet etmeyi dilediğinde Allah dilemedikçe o dileyemez. Onun için ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah siz dileyemezsiniz. <gülüyor> Aynı şekilde Allah'ın Nesir ismi böyledir. Allah yardım edendir. Ama eğer bir kul Nesir olarak, yardım eden olarak Allah'ı görmezse, la nesire illallah demezse Başkalarını kendisine yardım edecek zannederse bu durumda Allah'ın Nesir ismine şirk koşmuştur. Allah yardımı bir vesileyle yapar. Yardım kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin kesinlikle o Allah'tandır. Eğer kul bunu böyle bilmezse Allah'a Nesir isminde şirk koşmuş olur. Allah'ın her bir ismi böyledir. Allah'a şirk koşmayın derken Allah bunu beyan ediyor, bunu anlamamızı istiyor. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, biz hangi peygamberi gönderdiysek ona Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece Allah'a avd olun diye vahyettik. Onlar da ümmetlerine bunu böyle tebliğ ettik. Bütün peygamberlerin gönderilmiş sebebi Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece yalnız Allah'a avdolum demektir. Eğer biz bunu böyle anlamazsak hiç farkında olmadan yani Allah'ın insan için tecelli eden 99 ismi vardır. Allah Kur'an'da bunların her birini tek tek beyan ediyor. Eğer bu isimlerde Allah'a şirk koşarsak müşrik olmuş oluruz müşriklik zaten böyle bir şeydir. Müşrik deyince biz onları sadece böyle puta tapar olarak zannediyoruz ama Allah'ın beyanı öyle değildir. Müşrikler Allah'ı biliyordu. Allah, Allah ayet-i kerimede müşriklere sorsan, desen ki gökleri kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler. Yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler. Sizi kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler. Size kim rızık veriyor diye sorsan Allah diyecekler. De ki onlara o zaman nasıl döndürüyorsunuz? Nereden dönüyorlar? Döndükleri bir yer var. Döndükleri yer Allah'ın isimlerinden dönüyorlar. Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşuyorlar yani. Bu içinde Allah'ın isimlerini öğrenmeden... Anlamadan, iman etmeden hiç kimse mümin olmaz. Hiç kimse Allah'a teslim olmaz, Müslüman olmaz. Allah'ı bilmeden, tanımadan, anlamadan Allah'a nasıl teslim olunur, neye teslim olunur? Allah'a, Allah'ın isimlerinde Allah'a teslim olmak gerekiyor. Önce Allah'a, Allah'ın isimlerine iman edilmesi gerekir, sonra o isimleri aklaka dönüştürmesi gerekir. Sonra amele dönüştürüp isimleri hayata geçirmesi lazım ki o mümin olsun. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam dışarıdan biri geliyor. Ya Resulallah bana bir binek lazım dedi. Bu at olur, deve olur. Resulullah Efendimiz kendisi ona bineği temin edemiyor. Bir de araştırıyor, soruşturuyor. Bineği temin edemiyor. Ona otur diyor. Bir süre sonra biri gelip bir binek hediye ediyor Resulullah Efendimize. Sahabele kimde ne varsa eğer infak etmek isterse onu önce Resulullah Efendimiz'e getirir. O da ihtiyaç sahibine öyle dağıtır. Yani her biri kendisi onu yapmıyor. Dengenin kurulabilmesi için bunun böyle olması gerekir çünkü. Bineği verince Resulullah Efendimiz çağırıyor onu. Bineği teslim ediyor ona. O da Resulullah Efendimiz'e teşekkür ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah seni bineklendirdi. Onun için bana değil, önce Allah'a şükretmen lazım. Sonra bana teşekkür etmen lazım. Sana binegi ikram eden Allah'tır dedi. Burada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyi öğretiyor? Kimden, nasıl bir ikram gelirse gelsin, önce o Allah'tan gelmiştir. Öteki vesile olmuştur. Evet, vesile olana teşekkür etmek gerekir ama şükrü Allah'a yapmak gerekir. Yani faranca bana yardım etti demek, Allah'tan bağımsız olarak onu düşünmek, onu anlamak şirktir. Önce Allah'a şükretmek gerekir. Her bir varlığın hayatında, Allah böylesine ona muamelede bulunur. Her anda ona muamelede bulunan Allah'tır çünkü. O bir önceki isimde Allah'ın halak <gülüyor> ismini anlamaya çalışmıştık. Allah yaratıyor. Her anda tekrar tekrar yaratıyor. Bizi yaratıyor, bizim için yaratıyor. Allah'ın Nesil ismine şirk koşmamak için yardımı kimden görürsek görelim. Önce ne dememiz gerekir? Rabbim bana ikram etti. Rabbim bu kul üzerinden bana ikram etti. İkrama vesile olan kul da ne yapar? Kazanmış olur. Eğer o kul ikram etmeyi murad etmeseydi, dilemeseydi Allah onun üzerinden ikram etmezdi yalnız. O ikram etmeyi dilediğinde Allah'ın Kerim ismi onun üzerinde tecelli eder. O kulda Allah'ın Kerim ismini almış olur. Allah tekrar tekrar yaratır. Ondaki Kerim ismi ne olur? Artmaya devam eder. Kemara erer. Allah ait i kerime de buyuruyordu müminler için. Onlar. Ruhlarındaki cömertliği artırmak için, kerimliği artırmak için ikram ederler. Demek ki ikram edince ne oluyor? Ruhdaki kerim ismi kemale eriyormuş. Artık kemale eriyormuş. Ama bunu ikrama nail olan kul hangi ikram olursa olsun, o ikram Allah'tan gelmiştir. Önce Rabbine şükretmelidir yani. Eğer Rabbine şükretmezse, faranca bana yardım etti derse, Allah'ı görmezden gelmiş olur, Allah'tan gafil olmuş olur. Dolayısıyla onu Allah'a şirk koşmuş olur. Allah'ın Nesir isminde. Allah'ın Nesir ismi Kur'an-ı Kerim'de dört ayette geçiyor, ilk geçen Sure, Furkan Suresi'dir. Nesere yardım etmek kökünden 159 ayette Allah bundan söz ediyor. Kısaca ayetlerde Allah Nesir olduğunu nasıl beyan ediyor? Hep beraber kısaca anlayalım. Sonra devam edeceğiz inşallah. Audo billahi mina şeytanın rajim. rahim El mülku yüme izinil hakkı lil-Rahman. Ve kana yümen ala kafirine asira. Kıyamet günü o gün hükümranlık Rahman'ındır. Hak olarak ona aittir. O gün kafirler için çok zorlu bir gün olur. Wa yawma ya'udzu zalimu ala yadayhi o gün zalimler kendisine zulmeden der. Allah'a hakkını teslim etmeyenler, El Esmaül husna Allah'ındır demeyenler, Allah'ın hakkını takdir edemeyenler, Nesir olan Allah'tır demeyenler, Her yardımı Allah'tan bilmeyenler, kendilerine zulmettiklerinden dolayı o gün ellerini ısır, ısıracaklar. Hani diyoruz ya, parmağını ısırdı. Ellerini ısır, ısıracaklar. Yakulu diyecekler ki, Ya leyteni ittehattu me'arresuli sebilâ. Ne olaydı? Keşke. Resul ile beraber bir yol tutsaydım. Evet. Allah'ın Resulü ile beraber bir yol tutsaydım. Yolu onunla beraber gitseydim, yürüseydim. <gülüyor> Demek ki Allah'ın Resulü'ne uymayanlar o gün ne yapıyormuş? Ellerini ısırıp evet. keşke ne olaydı Allah'ın Resulü ile beraber bir yol tutsaydım diyecekler. Ya veylete leyteni lem ettehif tülanen khalidah. Yazıklar olsun bana der. Eyvah der, keşke falancayı dost edinmeseydim. Faranca derken, Allah'ın Resulü'nün dışında kalanlar hepsi evet. farancanın içine girer. Kimi dost edinirse edinsin, kıyamet günü evet. elini ısırıp böyle söyleyecek. Niye böyle söyler? Çünkü eğer Allah'ın Resulü'ne uyarsa, Allah'ın dinine uymuş olur. Allah'ın kitabına uymuş olur. Ama bunun dışında kime uyarsa uysun onun dinine uymuştur. O Allah'ın dini değil, onun kendi kendine ürettiği dindir. Laqad edallani ani zikri ba'de iz ca'ani. diyecek ki bana zikir geldikten sonra bana Kur'an geldikten sonra o beni deralete düşürdü. Ve kana şeytanu lil insani huzuda. Evet. O gün şeytan insanı yalnız bırakır. Yapa yalnız bırakır. Onun için bir dost bulunmaz. O gün onun için bir nesil, bir yardımcı bulunmaz. O Allah'ın Resulüne uymayınca, kendisine gelen zikre, Kur'an'a uymayınca, şeytana uymuştur. Onun dostu şeytan olmuştur. Dostluğunu şeytana yapmıştır ve قال الرسول ya ya rabbi inna qaumi ittahadu hadha Kur'anı mehcura Resul diyecek ki o kıyamet günü Rabbim diyecek benim bu kavmim Kur'an'ı muhacir bıraktı. Kur'an'ı bir kenara attı. Kur'an'ı terk etti. Kur'an'a yokmuş gibi muamele etti diyecek kim söyledi bunu Resulullah Efendimiz kıymak günü bunu söylüyormuş ve kedailek jalna li kelli nabi aduva biz Her peygambere düşmanlar çıkardık. Minel mücrimi. Cürüm işleyenlerde, mücrimlerde. Allah'a karşı suç işleyenlerde. Allah'a karşı bu suçu işleyenler peygambere de düşmandırlar. Peygambere düşmanlık yaparlar. Nasıl düşmanlık yapıyorlar? Allah'ın Resulü Allah'a davet eder, Allah'ın ayetlerine davet eder, o da kendi kendine din üretir. Büyüklerimiz böyle yapıyordu, ben anamdan babamdan böyle gördüm der. Farhan Hoca böyle söyledi, Farhan Alim böyle söyledi, benim şeyhim böyle söylüyor deyip ne yapar? Kur'an'ı bu hacir bırakır, dolayısıyla peygambere de düşmanlık yapmış olur. Peygamberin davet ettiğinden başka bir şeye davet etmiş olur. Ve kefa bir rabbike hadiyen ve nesira Senin Rabbin hidayet için kafidir. Yol gösterici olarak kafidir, yeterdir. Nesil olarak o yeterlidir. Yardım eden olarak o yeterlidir. Eğer biri yol gösterici olarak, hidayetçi olarak Rabbini yeterli görmüyorsa ne yapar? Kendine başka yollar arar. Rabbi hidayetçi olarak, hadi olarak Kabul etmek ne demek? Kur'an'ı kabul etmek demektir. Allah'ın kelamını kabul etmek demektir. Eğer o Allah'ı hidayetçi olarak kabul etmiyorsa, hadi olarak kabul etmiyorsa, yol gösterici olarak kabul etmiyorsa ne yapmıştır? Kendisini başka hidayetçiler aramıştır. Dolayısıyla başka yerden yardım olmuştur. Allah'ı nesil olarak kabul edememiş, iman etmemiş demektir. Vacihidu fi sebilillahi hakki cihatuh. Allah yolunda gerektiği gibi hakkıyla cihad edin. Allah'ın ayetleri okunurken Rabbimizi dinler gibi dinlememiz gerekiyor. Çünkü vahyi yapan odur keram ona aittir ya onun vahyini ciddiye alırız ya da onu kabul etmemiş oluruz ben senin söylediğini kabul etmiyorum seni de kabul etmiyorum demektir bu herkesin kendisine göre bir takım bilgisi olabilir dini bilgisi olabilir Kur'an'a iman edebilmek için, iman etmiş olmak için Allah'ın ayetleri okunduğunda onun bilgisi ona ters olsa bile ne demesi gerekir? Şimdiye kadar bunu böyle biliyordum. Demek Rabbim böyle vahyetmiş, böyle söylemiş. Bu durumda kendi doğru bildiğimi atıyorum, Allah'ın bana vahyettiğini alıyorum. Demediyse biri o iman etmemiştir. Allah'ın vahyine Allah'a iman etmemiştir o. Allah'ın yolunda hakkıyla cihad edin dedi. Cihad demek, her anda Allah için yapılan mücadele demektir. Buna hayatın her ani dahildir. Cihad sadece savaşmak demek değildir. Savaşın ismi mukateledir. Allah için neyi yaparsak yapalım, Cihad etmiş oluruz. Marınla cihad edersin, canınla cihad edersin, ilminle cihad edersin, marifetinle cihad edersin, mücadele edersin yani. Evet, Allah yolunda, hakıyla cihad edin, huve işte bakın, o sizi seçti, o sizi seçmiştir. Bununla beraber sizden seçmiştir. Umme caale aleykum fid min Bununla beraber sizin üzerinize dinde hiçbir zorluk yoktur. Size hiçbir zorluğu çekemeyeceğiniz herhangi bir yükü Allah yüklememiştir. Allah bir şeyi söylüyorsa siz onu yapabilecek durumdasınız. Evet ne buyurdu? Yaratan bilmez mi? Yaratan neyi yarattığını, ona neyi emrettiğini, neyi vahyettiğini bilmez mi? Bunun için dinde, sizin üzerinizde hiçbir zorluk yoktur. Millete ebikum İbrahim, huve semmakumul müslimin. Babanız İbrahim'in dinine Uyun Tabi olun Allah ona Müslüman ismini Allah'a teslim olan ismini Verdi Aynı ismi Size de veriyor Bundan önce İbrahim'e vermişti Şimdi de bu ismi size veriyor ve fi haza li yekuna er-resule shahiden aleha Allah'ın resulü sizin üzerinizde şahit olsun ve تكونوا şuhada ale'n nas siz de insanlar üzerine şahit olasınız diye Allah'ın Resulü sizin için örnek olsun diye, şahit demek örnek demektir. Allah'ın Resulü sizin için örnek olsun, siz de bütün <gülüyor> insanlara, bütün insanlığa örnek olasınız diye. فَاَقِيمُ ve وَعَتُ الزَّكَىٰ Namazı ikame edin, sekatihi verin, ve'tesimu billah. Allah'a sarıl. Allah'a sımsıkı sarıl. O mevla'nız. O sizin mevlanızdır. O sizin yardımcınızdır. Beni emel mevla ve ni'men nasir. O ne güzel mevladır. O ne güzel yardımcıdır. Allah gerektiği gibi cihad edin dedi. Allah'ın Resulü sizin için örnektir. Siz de insanlara örnek olun dedi. Her bir kul kendine bakmalidir. Hayatıyla, hayatını yaşarken insanlara şahit Şehit oluyor mu, olmuyor mu? Örnek oluyor mu, olmuyor mu? İnsanlar ona bakınca ben de bunun gibi Müslüman olayım. Bu ne güzel mümindir, ne güzel Müslümandır, ne güzel Allah'a iman etmiş, ne güzel Allah'a teslim olmuş, ne güzel Allah'a avd olmuş diyor mu demiyor mu? Diyorsa şahit olmuşuz. Allah bunu bizden istiyor. Ama neye göre, kime göre Allah'ın Resulüne göre. Sizin üzerinize o şahittir dedi. O sizin için örnektir dedi. Ne kadar ona benzemişsen o kadar örnek olabilirsin. Bakalım kendimize ne kadar örnek oluyoruz, ne kadar Resulullah Efendimiz'i örnek almışız. Elem tere ilellezine utu nesiben minel kitab. Görüyor musun o kendilerine kitaptan nasip verdiklerimizi Yeşterunet deralete ve yuridune en tedilusevil Onlar deraleti tercih etmişler deraleti istemişler onu tercih etmişler onu satın alıyorlar deraleti satın alıyorlar Bir de istiyorlar ki siz de deralete düşersiniz. Sizin de deralete düşmenizi istiyorlar. Bu durumda eğer biri delalette ise deralete davet eder. Hatta bunun için çaba gayret sarf eder, cihat eder, delaleti satın alır. Böyle olanlar aynı zamanda ne yapıyor? Sizin de deralete düşmenizi isterler. Bununla beraber kitaptan nasipleri de varmış. Kitaptan nasiplerini de almışlar. Yani kitabı biliyorlar. Bu bütün ehli kitap için böyle geçerlidir. Yahudiler de öyle yaptı, Hristiyanlar da öyle yaptı. Şimdi aynı şekilde müminler de öyle yapıyor. Kitaptan nasipleri vardır. Kitabı öğrenmişler bir parça. Ama bütünüyle Allah'a, Resulüne iman etmedikleri için işine geldiklerinde kabul eder. işine gelmediklerinde de kendilerine göre bir yol tutarlar. Delaleti satın alırlar. Bununla beraber müminlerin de delalete düşmesini isterler, delalete davet ederler. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir. Ve kefa billahi veliyen ve kefa billahi nesir. Veli olarak size veli olarak, dost olarak Allah yeter. Yardımcı olarak, nesir olarak Allah yeter. Yani sizin veliniz Allah'tır. Size düşen Allah'ın vahyine uymaktır. Allah'ın kitabına sarılmaktır. Allah'ın Resulüne sarılmaktır. Bunun için veli olarak, dost olarak Allah size yeterdir. Size düşen Allah'ın dostluğunu istemektir. Eğer siz Allah'ın dostluğunu kaybederseniz, bütün insanlar size dost da olsa evet, kaybetmişsiniz. Ama o size dost olursa, bütün dünya karşınızda da olsa, düşmanınız da olsa, onlar size zarar veremez. Allah sizin düşmanlarınızı iyi bilir dedi. Nesil olarak Allah yeter dedi. Size yardım edecek olarak yardım edecek olan evet, Allah'tır. Yardım edici olarak Allah yeter dedi. Başkasından yardım beklemeyin. Yardım ummayın. Allah yardım etmeyince hiç kimse yardım edemez. Müminin böyle iman etmesi lazım. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekûnet deynu küllühu lillahi yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar din sadece Allah'a has oluncaya kadar savaşın Lillah Allah için bunu Allah için yap ve in in fainallah bima yamalona basir. Eğer vazgeçerlerse yani sizin muhataplarınız size düşmanlık yapmaktan, sizinle savaşmaktan vazgeçerlerse Muhakkak ki Allah yaptıklarını görür. Ve <Sessizlik> entevellu eğer vazgeçmezlerse ve alemu enne Allah'e Evet bilin ki Allah sizin mevlanızdır. Allah sizin dostunuzdur. Ni'em mevla ve ni'men nasir. O ne güzel mevla, o ne güzel dost, o ne güzel nesirdir. Ne güzel yardımcıdır. Yani endişe etmeyin. Eğer insanlar size düşmanlık yapıyorsa, sizinle savaşıyorsa siz de savaş. Vazgeçerlerse Allah bunu görüyor. Eğer vazgeçmezlerse Allah size yardım eder. Allah gerekeni yapar. ve yensureke Allahu nesren aziza Allah sana aziz bir yardım ile yardım etti. Aziz bir yardım ile. Allah'ın yardımı insanı aziz kılar, şerefli kılar. Allah kime yardım ederse o hem müzaffer olur hem zaferi kazanır, hem de aziz olur. Mesela, Allah'a iman etmeyenler de savaşır, savaşı kazanabilir. Ama aziz olmazlar. Ancak Allah için savaşıyorsa o aziz olur. Evet, Allah yardım edince, onunla kul zaferi bulunca, Galip gelince, Allah onu izzetlendirir, şereflendirir. Mücadelesi, savaşı, cihadı neyle olursa olsun. ister bu cihadı nefsiyle yapsın, ister şeytanla yapsın, ister başka bir şekilde yapmış olsun. Allah ona yardım ettiğinde o aziz olur. Galip gelir, Allah ona yardım ettiğinde galip gelir. Ve aziz olur. Şerefli olur. Allah katında şerefli olur. İnsanlar katında şerefli olur. Vettekû <gülüyor> Sakın Kendinizi koruyun. Yeğmen La tezzi nefsun an nefsi şey'a Hiçbir nefsin, hiçbir kimsenin Başka bir kimse için hiçbir şey ödeyemeyeceği günden sakının. وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْخَزُوا مِنْهَا عَدْلُ O gün hiç kimseden şefaat kabul edilmez ve hiç kimseden fidye kabul edilmez. وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ hiç kimseden yardım da kabul edilmez. Hiç kimse kimseye yardım edemez. O günden sakın. Eğer bugün Allah'ın yardımını kabul etmezsek, bugün Allah bize yardım etmezse, kıyamet günü hiç kimse kimseye yardım etmez, Allah da yardım etmez. Allah'ın yardımı çünkü buradadır. Allah'a iman etmeden, Allah'ın nesil ismine iman etmeden, yardımı Allah'tan istemeden, beklemeden Allah yardım etmez. Kıyamet günü de ne kimse kimseye yardım eder ne de Allah yardım eder. Ancak o gün yardımı Allah kime yapar? İman edenlere yapar. Müminlere yapar, Müslümanlara yapar, Allah'a teslim olanlara yapar. Kimse kimseye yardım edemez dedi Allah. Onun için Müşid-i Kamil demek, burada yardım eden demektir. Allah'ın Resulü demek, Risaleti, Allah'ın vahyini burada, hayattayken, yaşarken tebliğ eden demektir, davet eden demektir. Allah'a davet eden demektir. Onu Allah'a burada taşıyan demektir. Yoksa evet. o gün kimse kimseye yardım edemez, babası peygamber olsa bile, Nuh Aleyhisselam'ın <gülüyor> oğlu Kenan gibi, oğlu peygamber olsa bile, Hazreti İbrahim, babasına yardım edemediği gibi. Kocası peygamber olsa bile Lut aleyhisselam hanımına yardım edemedi. Onun için yardım buradadır. Önce Allah'ın hakkı gelir. Önce Allah'a iman. Bi nesrillahi nesru yansuru men yaşa Allah kime dilerse ...Ona yardım eder. Kim Allah'tan yardımı isterse... ...Allah O'na yardım eder. Ve huvel Rahim. O aziz ve rahimdir. Kime yardım ederse... onu aziz kılar... ...ve bu... ...O'nun rahmetinin sonucudur. Kul... ...Allah ayet kerimede buyuruyordu... ...kim bir iyilikle gelirse... En az ona on katını veririz. Kim bir kötülükle gelirse ona misli de ceza vardır. Eğer tövbe et demişse. Onun için yardım Allah'ın rahmetidir. Veya ya kıvmi mem yensuruni minallah İn teredettuhum efela Bu bütün peygamberler için geçerlidir. Aynı şekilde müşrikler, müşriklerin ileri gelenleri Resulullah Efendimiz'e söylemişlerdi. Etrafındakileri kov, o fakirleri, o köleleri yanından kov. Biz senin yanına gelelim, sana iman eder. Biz onlarla beraber bir arada oturamayız. Onlar aşağıdakilerdir, biz yukarıdakileriz. Allah hitabı Resulullah Efendimiz'e dolayısıyla yapıyor. De ki onlara, Ey kavmim, ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim kurtaracak? Evet. Siz hiç düşünmez misiniz? Onlar Allah'ın kullarıdır. Onlar Allah'ı isteyenlerdir. Siz aklınızı kullanmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? İnsan olarak aranızdaki fark nedir? Yani sizin maranız, mevkiniz var diye siz onlardan üstün müsünüz? Eğer düşündüğünüz gibi yaparsam beni Allah'ın elinden kim kurtarır? Söyle onlara. Allah'a karşı kim bana yardım eder? Bu nasıl bütün Nebiler için, Resuller için Geçerliyse kıyamete kadar Bütün mürşid Kamiller için Aynen bu geçerlidir böyle Birini Allah'a taşırken Asla Onun malına, mevkisine Konumuna, durumuna bakmaz Onun için En yüksek makamdaki Zahiri olarak her neyse, bir kör de olsa, topal da olsa, hiçbir şey de olmasa, aynı kefeye koyar, aynı Allah'ın mizanıyla ölçer, onun için birdir. Her biri onun için Allah'ın gurudur. Arada fark gözetmez. Bazen mesela arkadaşlar, işte bu adam buraya boşuna geliyor, bunu kovmak lazım diye der diye düşünür. Bu durumda benim onlara vermem gereken cevap nedir? Allah'ın verdiği cevaptır. Ben onu kovarsam beni Allah'ın elinden kim kurtarır? O mu kurtaracak? O kendini Allah'ın ortağı mı olarak mı görüyor ki böyle bir düşüncede bulunup böyle bir teklifte bulunabiliyor? İsterse bu teklifi kendi kendine düşünsün, kendi gönlünde söylesin. Eğer ben cevap vermiyorsam, o bunu anlasın diyedir. Bunu anlasın, bu saygısızlığı yapmasın diyedir. Eğer biri gelmişse o Allah'tan bir emanettir. O Rabb'ini istiyorsa, Rabbinin rızasını, dostluğunu istiyorsa o Allah'tan bir emanettir. Hali ne olursa olsun, kimse böyle bir teklifte bulunamaz, böyle bir şey düşünemez Düşünürse haddini yaşmış olur. Bu durumda benim onlara söylemem gereken söz nedir? Ben bunu yaparsam, Allah'tan, Allah'ın elinden sen mi beni kurtaracaksın? ya'lemun zahiren min el hayatid onlar sadece dünya hayatının zahirini bilirler dünya hayatını bilirler hükümleri dünyaya göredir dünya hayatına göredir vehum anil ahirati hum gafilun onlar ahiretten gafildirler ahireti bilmiyorlar ahiretin hesabını yapmıyorlar Allah'ı bilmeyen, Allah'ın ayetlerini bilmeyen ahiretin hesabını nasıl yapar? Nasıl yapabilir? Bununla beraber Allah bir kuruna zaferi ikram ettiğinde, herhangi bir konuda bir şeyi istiyor, onun için mücadele ediyor. Allah ona istediğini verdiğinde, onu müzaffer kıldığında nasıl yapması gerekir? Allah bir de bunu bunun adabını öğretiyor daha doğrusu. اِذَجَاءَ نَسُرُ اللّٰهِ وَالْفَالْ Allah'ın fethi geldiği zaman, Allah'ın yardımı geldiği zaman, Allah sana fetih verdiği zaman, seni başarıya ulaştırdığı zaman, وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُرُونَ فِي دِنِ اللّٰهِ اَفْوَاجَةً Görürsün ki insanlar bölük bölük, fevç fevç Allah'ın dinine girerler. Neyin sonucunda? Evet. Resulullah Efendimiz cihad etmiş, mücadele etmiş, Allah'a davet etmiş. Bunun karşılığında Allah ona zaferi, fethi, ikram etti. Onun için fetih. ne olmuş oldu? İnsanların fevç fevç, bölük bölük, Allah'ın diline girmesiydi. Bunu gördüğünde ne yapman gerekir? Vesbih bihamdi rabbike ve'staghfir. Rabbini hamd ile tesbih et. Rabbini hamd ile tesbih et. ve'staghfir. ve istiğfar et. Allah sana zafer verdiğinde Hamd ile tesbih et, bir de istiğfar et. İnnehu kana tawwaba. Mahkefti o tövbeleri çokça kabul edendir. Allah tövbe et dedi, istiğfar et dedi. Bunu ben yaptım deme. Ben başardım deme. Zaferi ben kazandım deme. Evet. en büyük fetih gönüllerin feth olmasıymış. İnsanların Allah'ın dinine girmesiymiş. Allah bu zaferi, bu fethi kime bahşeder, ikram eder? Peygamberine, peygamberlerine, nebilerine, resullerine. Onun için bir insanın vesilesiyle eğer biri, onun gönlü İslam'a açıldıysa, feth olduysa, o peygamberi bir nimet kazanmıştır. Bunun karşılığında ben sana yardım ettim dememesi gerekir. Ne yapması lazım? Rabbini hamd ile tesbih etmesi lazım. Bir de istiğfar etmesi lazım. Allah'a istiğfar etmesi lazım. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiğinde fethederken bu süreyi okudu. Bu süreyi okudu. Zahabe o oh, ani anlatırken buyurdu ki Resulullah Efendimiz devesi üzerinde Mekke'ye girerken o kadar eğildi, o kadar istiğfar etti ki hamd ile tespih etti ve bir de istiğfar etti. Başı devenin boynuna değiyordu. Rabbi önünde, huzurunda böylesine eğilip istiğfar etti, istiğfar ediyordu. Allah ona emretmişti çünkü. Mesela eğer bir zaferi bir komutan kazanırsa ne yapar? Öyle dik dik içeri girer. Zafer kazanmış bir komutanın edasıyla ama Resulullah Efendimiz öyle yapmadı. Zaferi, yardımı Allah'tan bildi çünkü. Allah ona ikram etmişti. Bu durumda yapılması gereken şey neymiş? Allah öğretiyor. Rabbini hamd ile tesbih et. Bir de istiğfar et. Neye, niye istiğfar ediyor? Zafer kazanmış. Mücadelesini verdi. Mekke'yi fethetti. Gönülleri fethetti. Bu arada yapılan birçok yanlış var demektir bu. İstiğfar yapılır? Yanlışa yapılır. İnsanları imana davet ederken evet, zaman zaman ne olacak bunların hali dedi, ne olacak benim halim dedi, bunlar iman etmiyor dedi. Allah ona istiğfar et, o haline istiğfar et dedi. Herkes kendi yanlışını bilir, eksigini bilir. Arada bir de olsa evet. gönlüne acaba Rabbim bana yardım etmeyecek mi? Yoksa Allah bu kavmi toptan helak mı edecek? Demiştir. Onun için kavim mucize istediğinde Resulullah Efendimiz titriyordu. Çünkü Allah mucizeyi gönderirse, mucize yaratırsa, kavim iman etmezse Allah'ın adetidir, toptan helak eder. Bu korkuyu, bu endişeyi Müşrikler mucize istedikçe taşıyordu çünkü. Allah o haline istiğfar ettir Allah'ın bir nesil ismi vardır, yardım eden. Bir müstean ismi vardır, o da iane yardım etmek demektir. Bir veli ismi vardır, Allah'a dost ve yardım eden demektir. Allah'ın Mevla ismi vardır, o da Allah'a dost, o da yardım eden demektir. Ama her biri birbirinden farklı mana taşır. Allah'ın nesir ismi nerede tecelli eder? Kul mücadele edince, kul Allah yolunda cihad edince tecelli eden Allah'ın nesir ismidir. Allah'ın müsteğan ismi ise mücadeleyi gerektirmez, cihadı gerektirmez. Yani cihad edilmeden de eğer yardım oranıyorsa bu Allah'ın nesil isminin tecellisi değil, Allah'ın müsteğan isminin tecellisidir. Allah'ın nesil ismi kul cihad edince, cihad ettiği kadarıyla tecelli ediyor çünkü. Allah'ın veli ismi de yardım eder. Yardım eden dost demektir. Ama onun yardımı dostluğundan dolayıdır. Dostuna yardım eder manasındadır. O dost olduğu için yardımı hak etmiştir. Dostuna yardım etmesi veli isminin tecellisidir. Ama Nesir isminin tecellisi kesinlikle bütünüyle oğrun cihadına bağlı, mücadelesine bağlıdır. Allah'ın Nesir ismi her bir isimde tecelli eder. Allah Rab'dır. Terbiye edendir. Bununla beraber yardım edendir. Rab olarak yardım edendir. Allah'ın Nesir ismi Rab isminde ismiyle beraber tecelli etmiş olur. Allah rahimdir, rahmet eder, rahmetiyle yardım eder. Nesir ismiyle beraber tecelli eder. İsimler böyle bir bütün halindedir. Allah'ın Nesir ismi, Rab isminde tecelli ederken, insanın yetişmesi, terbiye olması, Emek ister, onun için yardım ister. Allah'ın nesil isminin tecellisini ister yani. Zahiri olarak çocuğu büyütürken, çocuğa Allah yardım ediyor. Kiminle yardım ediyor? Anasıyla babasıyla. Rahim ismiyle tecelli ediyor, ana baba çocuğuna merhamet ediyor. Vedud ismiyle tecelli ediyor, ana baba çocuğunu seviyor. O muhabbetle, sevgiyle, o rahmetle çocuğunu ne yapıyor? Büyütüyor. Bununla beraber Allah yardım ediyor. Çocuğa yardım etti. Bir de manevi olarak büyümek vardır. Zahiri olarak biri Allah'a iman etmese, Allah onlar için ne buyurdu? Onlar hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Zahiri olarak büyümek, maddi olarak büyümek, manevi olarak büyümeye hiçbir şekilde, hiçbir fayda vermez. Nasıl? Mesela görüyoruz biri, zahiri olarak büyümüştür. Hatta yaşlanmıştır, olgunlaşmıştır. Ama manevi olarak bakıldığında o çocuktur, hiç büyümemiştir. Bütün çocukluğun halleri üzerindedir. O zaman bilmemiz lazım ki, bunda maneviyat diye bir şey yoktur. Hatta imandan eser yoktur. Nasıl? Çocuklar oyuncaklarla oynar, oyuncaklarla sevinir, oyuncaklardan dolayı üzülür. Aşk kalınca feryat eder, yemek verdiğinde sevinir. Biri zahiri olarak büyüyünce, dolayısıyla oyuncakları da büyümüşse, daha önce oyuncak arabayla oynuyordu, oyuncak evle oynuyordu. Büyümüş, bu sefer gerçek dediğimiz, yani büyük evlerle, büyük arabalarla oynuyor. Ondan dolayı seviniyor, ondan dolayı üzülüyor. Bu büyümemiş. Sevinci dünyadır çünkü. Sevinci oyuncaklardır çünkü. Onun o küçük çocuktan ne farkı vardır? Hiçbir farkı yoktur. Aç kalınca ağlar, doyunca güler. Çocuk da öyledir. Böyle oranlarda bilelim ki iman yoktur. O mümin değildir, o iman etmemiştir. O manevi olarak büyümemiştir. Sadece onun hayvani tarafı büyümüştür, zahiri olarak büyümüştür. Mümin nasıldır? Manevi olarak büyümek nasıldır? Rab ismi onda tecelli etmemiştir. Biri, alemlerin Rabbi adına ona yardım etmemiş, onu büyütmemiş demektir. Kim yapıyor bunu? Allah'ın Resulü. Resulullah Efendimiz, bütün sahabeye, müminlere, Rab isminin tecellisiyle onları terbiye eder ve büyütür. Onları insan yapar, Hazreti insan yapar. Manevi olarak büyümelerine, kemale ermelerine ne olur? Vesile olur. Büyüyen biri neyle özülür, neyle sevinir? Allah ile. Allah yoluna girdiğinde sevinir. Allah dediğinde sevinir. Allah için bir şey yaptığında sevinir. Allah için bir fedakarlık yaptığında sevinir. Ebedi hayatı için bir şey kazandığında sevinir. Ama eveli hayatı için bir zarar ettiğinde de üzülür. Bir günah işlediğinde üzülür. Allah için bir şey yapamadığında üzülür. Bu büyümüştür. Bununla beraber bir mümin için mümin demek veli demektir. Allah müminlerin velisidir dedi. Veli Mümin demektir. Mümin de veli demektir. Mümin Allah'ın velisi demektir bu. Mümin. Allah'ı her şeyden çok sever. Canından çok sever. Allah'ı seviyorsa tabii ki Allah'ı isteyecek. Allah'ın rızasını isteyecek. Dostluğunu isteyecek. Cemalini isteyecek. Allah beni sevsin isteyecek. Hayatını bunun için yaşayacak. Hayatını bu yolda kurban edecek. Dünyasını bu yolda kurban edecek. Veli budur. Mümin budur. Ama birinin derdi dünya ise o iman etmemiş, edememiştir. O dünyanın faniliğini kabul edememiştir. Dünyaya baki muamelesi yapıyor demektir. Ebedi muamelesi yapıyor demektir. Bakalım peygamberlere, bakalım sahabeye, sahabelerine hayatı nasıl yaşanmışlar, Ebedi hayatlarını nasıl kazanmışlar? İmam ispat ister, sevgi ispat ister. Allah yolunda sevdiklerinizden infak etmedikçe iyiye eremezsiniz dedi Allah. İyiye eremezsiniz dedi, iyi olamazsınız dedi. Kendinizi iyilerden saymayın dedi. İyi değilse kötülerden demektir. Yani ahireti dünyaya tercih etmedikçe, Allah'ı her şeye tercih etmedikçe kimse kazanamaz. Çünkü iman etmiş olmaz. <gülüyor> Sahabe anlatıyordu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam arada bir infak edin, edin diye emrederdi. Kimde ne varsa, kim ne yardım yapabiliyorsa getirsin derdi. Sahabe anlatıyor. Bir kavim geldi diyor. İman etmeye geldiler bir grup. Artık 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi Böyle grup grup insanlar iman etmeye geliyor Buyurdu ya insanların bölük bölük Fevş fevş Allah'ın dinine girdiğinde Allah'ı hamd ile tesbih et Ve istihbar et dedi ya İnsanlar böyle fevş fevş gelip iman ediyor Bir topluluk geldi Mescide iman etmeye gelmişler başka bir yerde Buyurdu ki Halleri o kadar perişan ki Üzerlerinde Neredeyse elbise yoktu. Üstleri başları böyle, evet, yamalı paramparça, yarım yamalak, bu kadar perişan haldeydiler. Böyle ki Resulullah Efendimiz, öyle o kadar üzüldü ki o hale, yüzünün rengi değişti, sonra zaten böyle durumlarda, hemen Bilal'e çık bir ezan oku der, namaz vakti olmasın. Yani ezan oku deyince, ile de namaz vakti olması gerekmiyor. Ne demektir? Toplan. Bilal bir ezan okudu, sahabe toplandı hemen, biliyor ki Resulullah Efendimiz'in bir emri var. Dür buyurdu ki, kimin evinde ne varsa getirsin, kim ne verebiliyorsa getirsin dedi. Sahabe Dür dağıldı, kimisi elbise getirdi, kimisi yiyecek getirdi. Hatta besçidin ortasına <gülüyor> böyle yığdılar, böyle tepe gibi yığıldı dedi. Resulullah Efendimiz onu görünce yüzü açıldı böyle sevindi Bu arada sahabeden biri Bir kaç tane ekmek Arpa ekmeği bir kaç tane hurma Getirdi O elbiselerin üzerine koydu Bu arada Hazreti Ebu Bekir malının hepsini getirmişti Malının hepsi bin altındı Hepsini getirmişti Resulullah Efendimiz sormuştu evet. Ailine ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım dedi Allah ve Resulünün muhabbetini bıraktım dedi Hz. Ömer malının yarısını getirmişti O sahabede, o fakir olan sahabede Birkaç tane ekmek, birkaç tane de hurma getirip oraya koydu Elbisenin o altınlarının üzerine koydu Söyledim, sahabenin arasında münafıklar da var. 36 tane münafık vardı. Bunlar alay ettiler tabi. Birbirlerini dürtüyorlar, işte bak bak. Yani iki tane ekmek almış getirmiş buraya. Daha geçiyor. Bu arada Resulullah Efendimiz sahabe anlatıyor. Başı önüne eğildi, öyle kaldı. Bu ne demektir? Bu dünyada çıkmak demektir. Yani aradan perdeyi kaldırıp Allah ile olmak demektir. Sonra diyor başını, bir süre sonra başını kaldırdı, buyurdu ki, Allah bir perde açtı, kıyamet yerinden bir sahneyi gösterdi, kıyamet yerinden. Buyurdu ki, bütün bu getirenleri hepsini bir kefeye koydu, şu ekmekle iki tane kurmayı, birkaç kurmayı bir kefeye koydu. Bu ekmekle kurma ağır geldi. Allah katında daha, hepsinin getirdiğinden daha ağır geldi buyurdu. Allah öyle kabul etmiş. Çünkü Allah ayet kelimede müminleri anlatırken ne buyuruyordu? Zalikel kitabu la reyve fih hüden dil muttakim. Evet. bu Allah'ın kitabıdır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Müttakiler için evet. hidayettir. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edenler için hidayettir. Onları hidayete erdirir. Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimuness salate ve Onlar ki gaybe iman ederler. Görmedikleri halde Rab'lerine iman ederler. Ahirete iman ederler. Cennete, cehenneme, hesaba iman ederler. Namazlarını <gülüyor> ikame ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Müminin tarifi, Allah mümini tarif etti. Mümin olmanın ölçüsü buymuş. gıyabında iman etmek, Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek, hesaba iman etmek, namazı ikame etmek, bir de Allah'ın kendisine rızık olarak verdiğinden imtah etmekmiş. Zekat başka. Ona mecbursun zaten. Evet, sahabe anlatıyordu yine. Aynı durumda sahabeden bir tanesi de vereceği hiçbir şey yok eve gitti hiçbir şey yok ama yani iki tane ekmek de yok Diyor, oturdu ağladı dedi ki ya Rabbi her defasında Resulullah Efendimiz Allah yolunda infak edin deyince hiçbir şeyi bulamıyorum. Benim kardeşlerim her biri infak ederken ben bir şey bulamıyorum. Gönüle her anda vahyeden Allah'tır. Allah onun gönlüne vahyediyor. Neyi infak etmesi gerektiğini vahyediyor. Hemen gönlüne geliyor. Diyor ki ya Rabbi şimdiye kadar insanlar beni küçümseydi, bana hakaret etti, bana zulm etti. Benim şerefimle oynadı. malım olmadığı için, mevhim olmadığı için, fakir olduğum için, yoksul olduğum için. Her ne olursa olsun, kim bana zulmetmişse, kim benim şerefimle oynamışsa, kim bana hakaret etmişse, kim bana küfretmişse, kim benim için dedikodu etmişse, iftira atmışsa, hepsine hakkımı helal ediyorum. Bu senin için yapıyorum. Ben de şerefimi infak ediyorum. Yolunda şerefimi infak ediyorum ya Rabbi. İnfak edeceğim bir şeyim yok. Ben de şerefimi infak ediyorum. Ağlıyor. Öyle mescide geldi. Dedi sahabe. Sonra namaz kılıyorlar. Resulullah Efendimiz diyor namazdan sonra sahabeye döndü buyurdu ki o şerefini infak eden kimdir ayağa kalksın Allah yolunda şerefini infak eden kimdir ayağa kalksın Sahabedir ayağa kalktı Ben mi dedi Dur buyurdu ki Allah senden senin infakını kabul etti evet. Niye infakı kabul ediyor Bütün bunları sahabe niye yaşıyor Elbette ki hem kendileri için bir de ayeti okurken Allah ne buyuruyordu? Peygamber size şahit olsun, siz de insanlara, insanlığa şahit olasınız diye, örnek olasınız diye. İnsanlığa örnek oldular. Eğer biz de mümin olduğumuzu iddia ediyorsak bizim de aynı şekilde şahit olmamız gerekir, örnek olmamız gerekir. Müminlere hakkını helal edince, Allah buna sevindi mi? Evet. Resulullah buna sevindi mi? Evet. Nasıl yardım etti? Allah'ın nesir ismi nerede, nasıl tecelli etti yani? Kullarına hakkını helal edince, onlara yardım etmiş oldu. Kullarına yardım etmiş oldu. Bununla beraber bir de yani yardım etmiş oldu derken günahlarını hafiflettirdi. Kendisine zulmedenleri affetti. Resulullah Efendimiz'e yardım etmiş oldular. Çünkü onun ümmetinin yükünü hafifletti. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in yükünü hafifletti. Resulullah Efendimiz'e yardım etmiş oldu. Bir de bunu Allah için yapınca Allah gurrunu seviyor, gurrunun af olmasını istiyor, mağfiret olmasını istiyor, cennete gitmesini istiyor, yükünün hafif olmasını istiyor. Ne oldu? Allah'ı da sevindirmiş oldu. Allah da onu sevindirdi. Eğer sahabe böyle yapmışsa, biz de mümin olduğumuzu iddia ediyorsak, biz de onlar gibi şahit olduğumuzu, olacağımızı iddia ediyorsak, yapmamız gereken şey nedir? Onların yaptığını yapmaktır. Önce bunu ben yapayım isterseniz. Biz de aynı şekilde kim bize ne şekilde zulmetmiş olursa olsun, nasıl hakaret etmiş olursa olsun, Hangi konuda, ne şekilde dedikodu etmiş olursa olsun, iftira atmış olursa olsun, gıybetimizi yapmış olursa olsun, o her ne şekilde olmuş olursa olsun, biz de Allah için hepsine hakkımızı helal ediyor ve infak ediyoruz. Siz de bu şekilde infak ediyor musunuz? Allah infakınızı kabul etsin. Bunu böyle yapınca yapmamız gereken şey nedir? İnfakımızın kabul olması için yapmamız gereken şey nedir? Bize kim zulmetmişse, haksızlık etmişse, hakaret etmişse, küfretmişse, iftira atmışsa, onun hakkında gönlümüzde hiçbir ağırlık kalmamasıdır. Öyle bir affetmemiz lazım ki onu, onun hakkında gönlümüzde ne bir düşmanlık, ne bir ağırlık kalmaması lazım ki, Allah bu infakımızı kabul etsin. Bu bize neyi kazandırır? Bu bize Allah'ın rızasını kazandırır. Bu bize Allah'ın kurum senin infakını kabul ettim demesini kazandırır. Allah bir kulun infakını kabul ederse Allah ona nasıl bir infakta bulunur? Hesap etmek lazım. Kimse bunu hesap edemez. Allah, insanı birbirine muhtaç olarak yaratmış, birbiri üzerinden ebedi hayatı kazanmalarını murat etmiştir. Birbirlerinin yardımcıları, birbirlerinin nesiri olarak yaratmış ve bunu böyle murat etmiştir. İmtihanda, evet, Allah'ın nesil isminin üzerinden tecelli eder. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Onun için daha önce söylemiştim, insan, insan için hem cennet olabilir, hem cehennem olabilir. Eğer yardım edersen, senin için cennet olur, etmezsen ne olur? Senin cehennemin olur. Senin için cehennem olur. Diyelim ki aç birini gördün, onu doyurdun. O senin için cennete bir adım oldu. On adım oldu, elli adım oldu. Ama gördün, gücün yettiği halde onu doyurmadın, ona yardım etmedin. O senin için cehennem olmuştur. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurdu. Komşusu demek böyle, yahırındaki demektir. Gördüğün biri demektir bu. Düşmüş birini kaldırmamak senin için cehennem olur. Onun elinden tutup kaldırmak senin için cennet olur. Yani rahmete layık biri, rahmeti hak etmiş birine rahmet etmek senin için rahmet olur. Sana Allah'ın rahmetini kazandırır. Ama sen rahmet etmezsen Allah'ın rahmetini eremezsin. Allah dilediğini, Allah dileyeni, Allah'ın rahmetini hak edeni, Allah rahmetinin içine koyar dedi. Onun için ne buyurdu? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Ancak Allah'ın rahmetiyle girer dedi. Amel zaten rahmetten ibarettir. Önce kendine rahmet etmen gerekiyor. Cehenneme gitmemek için, Allah'ın gazabına uğramamak için ne yapman lazım? Kendine rahmet etmen lazım. Kendini Allah'ın gazabından, azabından koruman lazım. Allah'ın emrettiğini yerine getirmeye çalışman lazım. Yapma dediğini, her neyse kendini ondan koruman, muhafaza etmen lazım ki kendine merhamet etmiş olasın. Sonra senin cennetin, cehennemin insandır. O senin düşmanın değildir. Düşman bir tek iblistir. Bir tek şeytandır. Eğer biri şeytanın eline düşmüşse o rahmete muhtaçtır. Senin onu iblisin elinden almaya çalışman lazım. Ona yardım etmen lazım. Evet. İnsan, insana muhtaçtır. Allah onu muhtaç olarak yaratmıştır. Aciz olarak zayıf olarak yaratmıştır onun ihtiyacı bitmez bu ihtiyacı yüzde yüz insanladır yalnız diyelim ki bir insanı aldı cennete koydu ama hiç kimse yok orada o onun için cennet olmaz ne işe yarar tek başına koskoca bir bahçedesin her türlü nimet var o cennet olmaz orada insan varsa orası cennet olur senin için cennet insandır. Bütün dünya senin olsun ama hiç dünyada insan olmasın. Hiçbir işe yaramaz. Nimet olmaz yani. Aynı şekilde nimeti, cenneti insanla kazanıyorsun. En büyük nimeti nasıl kazanıyorsun? İnsani kazanmakla Kazanıyorsun. Yani insanın gönlünü kazanmakla kazanıyorsun. Ne kadar çok gönül yaptın, ne kadar çok insan sevindirdin, o kadar Allah'ın seni sevindirmesini hak ediyorsun. Ne kadar çok ikram ettin, Allah'ın o kadar ikramını hak ediyorsun. Yanlış yapan ne kadar çok, sana karşı yanlış yapan ne kadar çok insanı affettin, o kadar Allah'ın mağfiretini hak ettin. Ölçü böyledir. Ne kadar insana zulmettin, o kadar azabı hak ettin, gazabı hak ettin. Ne kadar çok insana hakaret ettin, küçümsedin. O kadar Allah katında, ahirette, kıyamet yerinde rezil olmayı hak ettin. Bu yüzde yüz böyledir. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Hesap da budur. Allah onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? O gün, kıyamet günü herkes peşinden neyi göndermişse onu görecek. Yapıp gönderdiklerinizi göreceksiniz, yapmayıp geride bıraktıklarınızı da göreceksiniz. Allah sana yap dedi ama sen yapmadın. Sana imkanı verdi, bir kulu koydu önüne, kulum buna yardım et dedi, yapmadın. Bunu da göreceksin dedi. Neyi yapmadığını da göreceksin. Onun için anlatmıştım. Resulullah Efendimiz kıyamet gününü anlatırken ne buyurdu? Allah bir kulu huzura alır, hesaba çekerken buyurur ki açtım beni doyurmadın. Elbisem yoktu giydirmedin. Hastaydın beni ziyarete gelmedin. Kul der ki ya Rabbi sen bunlardan münezzehsin. Beni niye böyle hesaba çekiyorsun? Bunun hikmeti nedir? Ben ne yapmışım yani? Allah buyurur. Falan kulum açtı. Senin önüne koydum, senin ikram etmen için. İkram edip, sen de kazanasın, o da kazansın diye. Senin buna imkanın vardı, sana bu imkanı vermiştim, sen onu doyurmadın. Falan kurumun elbisesi yoktu, bu örnek sadece. Senin imkanın vardı, onu giydirmedin. Falan kurum hastaydı, onu ziyaret etmedin. Gerekeni yapmadın ona. Yardım etmedin. Sen Bilmez misin ki ben kurumla beraberim? Sen onlara bunu yapsaydın beni doyurmuş olurdun, beni giydirmiş olurdun, beni ziyaret etmiş olurdun. Allah bir de burada bize neyi öğretiyor? Kuruna ne kadar yakın olduğunu, kuruna ne kadar kıymet değer verdiğini. Ne diyor? Ben kurum, ben oyum, o benim diyor. Ona yapsaydın bana yapmış. Olurdum dedi. Aslında ne demiş oldu? Ben kurumun gönlüyle beraberim. Sen o gönlü kazanırsan beni kazanırsın. Onun sevgisini kazanırsan benim sevgimi kazanırsın. Onun yakınlığını kazanırsan benim yakınlığımı kazanırsın. Onun dostluğunu kazanırsan benim dostluğumu kazanırsın. En çok kazanan kimdir? Peygamberler. Hayatlarını gönül kazanmaya vakfetmişler. Hayatlarını bu yolda Allah'a kurban etmişler. En büyük yardım, eğer kul onunla ebedi hayatını kazandıysa, cenneti kazandıysa, Allah'ın rızasını kazandıysa, bu en büyük yardımdır. En büyük yardımı kim yapmıştır? Allah bunu Peygamberleriyle yapmıştır. Yani Peygamberler buna vesiledir. En büyük yardım imanına yardım etmektir. İnsanın imanına yardım etmektir. İnsanın marifetine Allah'ı bilmesine tanımasına yardım etmektir. İnsanın kendisini bilmesine tanımasına Hazreti insan olduğunu anlamasına yardım etmektir. Bununla beraber dünya hayatındaki yardım da geliyor mu? Elbette ki. Hepsi bir bütündür, tek parçadır. Birbirinden ayrılmaz. Dünya ile ahiret aynıdır. Burası oranın tarlasıysa, tarla yoksa ahiret de yok demektir. Onun için kazanan burada kazanıyor. Onun için, büyümek için yardım görmek gerekir. Kimin yardım etmesi gerekir? Peygamberlerin döneminde peygamberler yardım eder, etti. Kıyamete kadar peygamber varisleri yardıma devam eder. Bu yardımı kabul etmeyenler, kendini müstahini görenler, benim ihtiyacım yok diyenler, kesinlikle büyüyemez. Hep çocuk olarak kalır. Bunu sonucunda, olan şey nedir? olan şey rezil olmaktır. Başka bir şey yok. Biri eğer müşiri kamilin yardımını kabul etmezse, cemaat halinde olmayı kabul etmezse kendini müstahını görmüştür. Benim ihtiyacım yok demiştir. Din Allah'ın oruncaya kadar cihad edin. Savaşın derken, nasıl yapacaksın bunu cemaat olmazsa? İslam'ın emirlerinin üçte dördü cemaat halinde yapılması gereken emirlerdir. Cemaat halinde. Cemaat içinde olmayı kabul etmeyen aslında Kendini müstahri görmüştür, benim ihtiyacım yok demiştir, büyümeyi kabul etmemiştir. Eğer biri Allah'a, Allah'ın nesir ismine iman ederse, Başkalarına, başka şeylere güvenmez. Biri de başka şeylere güvenirse, Allah'ın nesil ismine iman etmemiştir. Her bir mümin bakmalıdır. Allah'a mı güveniyor, yoksa mevkisine mi, malına mı, çevresine mi, parasına mı, neye güveniyor? Güvendiği kimdir? güvendiği Allah midir, yoksa başka şeyler midir? Başka şeylerse, başkalarıysa, evet, o her neyse, onu Allah'ın Nesir ismine, şirk koşmuş demektir. Bu bilmeli ki, ne dedim? La Nesire illallah. Allah başka yardım edecek yoktur. Allah dilemediği şey kimse, kimseye yardım edemez. Nesir odur. O Nesir isminde, Hiçbir şekilde ortak kabul etmez. Hiçbir isminde kabul etmez. Yani anam bana yardım eder, babam bana yardım eder, şeyhim bana yardım eder, şu bana yardım eder. Yok böyle bir şey. Nesir Allah'tır. Hem dünyada hem ahirette. Evet. Kuldaki tecellisi ona Allah'ın rızasını kazandırır, dostluğunu kazandırır, cenneti kazandırır, kendi kendisini kazandırır. Allah'ın nesir isminin tecellisi. Yardım ettikçe kazanır. Bununla kazanıyormuş. Allah'ın nesil ismiyle kazanıyormuş. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah gelmiş geçmiş gelecek bütün insanların her istediğini verse, her birine bütün cennetleri verse, onun mülkünden hiçbir şey eksilmez. Hiç kimse hiçbir şey vermese, mülkünde bir şey artmaz dedi. O zaman Allah niye vermiyor, niye yardım etmiyor? Vermeyerek yardım ediyor. Vermeyerek yardım ediyor. Onu koruyor. Onu nefsinin şerrinden koruyor. Dünyanın şerinden koruyor Nefsine yenilmesinden koruyor tuzağa Şeytanın tuzağına düşmesinden koruyor O biliyor Ne buyurdu Allah rızkı bol bol indirseydi Yani herkese böyle bol bol Dağıtsaydı insanlar Azarlardı dedi taşkınlık yaparlardı Onun için Allah rızkı bir takdire, bir kadere bağlamıştır dedi kaderi saf rahmettir takdiri saf rahmettir kime, ne zaman, nasıl bir muamelede bulunuyorsa bilmesi lazım ki o anda onun için en güzeli en hayırlısı odur bunun için şartları zorlamasına gerek yoktur yanlış bir şeydir bu senin için şimdi bu gerekir sana düşen içinde bulunduğun şartlara razı olmaktır Çabanı gayretini sarf edip, şu anda benim için güzel olan, hayırlı olan budur demektir. Bu ne kadar sürer? O onun bileceği şey. Bu senin durumuna bağlı bir durumdur. Allah senin gönlüne bakıyor, muameleyi ona göre yapıyor. Ne zaman sen değiştin, Allah değiştirir. Her türlü şartları senin için değiştirir. Sen değişmeden şartlar değişmez. Bununla beraber senin için neyin hayırlı olduğunu sen bilmezsin, Allah bilir. Bize düşen Rabbimize güvenmektir. Ona tevekkül etmektir. Güven olmadan, tevekkül olmadan iman olmaz. Ona güveniyorsan bu durumda endişe etme, rahat ol. Öyle kapıları zorlama. Seni zorlaman gereken Allah'ın rahmet kapısıdır. Allah'ın Nesir isminin kapısıdır. O yardım ederse hiç kimse ona mani olamaz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah size bir iyilik dilerse, bir ikram dilerse ona kim mani olabilir? Sizin için bir şer dilerse ona kim mani olabilir? Hiç kimse. Ama Allah sizin için bir ikramı dilemezse onu kim verebilir? Hiç kimse. Allah sizin için bir şeri dilemezse bütün insanlar bir araya gelse size bir daha zarar dokundurabilir mi? Asla. Böyle iman etmek zorundayız. Her şey iman demektir yalnız iman. Allah'a iman, Allah'ın isimlerine iman. Onun için. Allah'a iman, Allah'ın isimlerine iman, Kur'an'ın özüdür. Nasıl ki Fatiha Kur'an'ın özü ise, Fatiha'da Esma'nın özüdür. Söyleyeyim mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Bakalım Allah'ın kaç tane ismi var, Allah neyi anlatıyormuş? Elhamdülillah. Hamd Allah içindir. İki tane bir Allah'ın zat ismi, Allah ismi bir de Ham, Allah'ın Hamid ismi, Hamde, övgüye layık olan Hamid ismi, Rabbil Alem'in Allah'ın Rab ismi, Allah Ham, Hamid ve Rab, Er Rahman, Er Rahim, Allah Rahmandır, Allah Rahimdir, Malikiyamidin Allah. Din gününün malikidir. Allah'ın melik ismi, malik ismi. İyâkene abudu ve yyâken estâîn. Yalnız sana abd oluyoruz. Allah önce kendini anlattı. Sonra sıra insana geldi. İyâkene abudu ve yyâken estâîn. Bunu kul söylüyor, yalnız sana abd oluyor ve yalnız seni istiyoruz. Niye? Bizim her şeyimiz sensin de ondan. Bütün varlığımızla, bütün zerrelerimizle, sana muhtaçız da ondan. Seni istiyoruz, senden istiyoruz. Her neyi istiyorsak senden istiyoruz. Önce kendimizi senden istiyoruz. Nasıl kendimizi istiyoruz? İnsan olmayı senden istiyoruz. Hazreti insan olmayı senden istiyoruz. Senden istiyoruz, seni senden. Senin esma-ül hüsnani senden istiyoruz. İsimlerinle isimlenmeyi senden istiyoruz. Hazreti insan olmayı istiyoruz senden. Ehdine siratel müstakim. Bizi siratel müstakime hidayet et. Siratel müstakim Allah'ın yoludur. Allah'a giden yoldur. De ki Rabbim siratel müstakim üzeredir. Kim siratel müstakimde giderse, yürürse Rabbine dost olur, Rabbine vasıl olur. O sirat-i müstakim ki kendisine nimet verdiklerinin yolu Allah kimdir bunlar dedi başka bir ayet-i kerimede. Nebiler dedi. Sıddıklar dedi. Şehitler dedi. Salihler dedi. Dört tür. Allah'ın peygamberleri. Sonra sıddıklar. Sadakatini ispatlamış olanlar. Allah'a sadakatini ispatlamış olanlar. Allah'a varlığını sadaka olarak tasadduk etmiş olanlar. Canını feda etmiş olanlar. İmanını ispatlamış olanlar. Neyle? Malıyla, canıyla, hayatıyla, vaktiyle, zamanıyla, varlığıyla. Her şeyiyle. Sonra şehitler. Hayatını imanına şahit kılmış olanlar. Müslümanlığına hayatını şahit kılmış olanlar. Öyle laf değil. Hayatını şahit kılmış olanlar. Bir Müslüman gibi yaşayanlar. Bir mümin gibi yaşayanlar. Ona bakınca bu mümindir, bu Müslümandır. Dedirtenler, sonra salihler, nefsini ıslah etmiş olanlar, nefsini salaha, kurtuluşa erdirmiş olanlar, kendileriyle beraber olanlar da kurtuluşa erenler. Bunlar Allah'ın nimet verdiği kullardır dedi. Allah her şeyi anlattı. En sonunda ne dedi? Gazaba uğrayanların, deralete kalanların yoluna değil Ya Rabbi dedi. Derrete kalanlar başını kuma gömenlerdir. Gazaba uğrayanlar başını kumdan çıkarıp, haddini aşıp saygısızlık yapanlardır. Başını kuma gömüyor, ne diyor? Biz de işte yapıyoruz bir şeyler. Devlette kaldı. Karanlıkta kaldı. Hidayette olamadı. Nebilerle, Sıddıklarla, Şehitlerle, Salihlerle beraber olmadı, onlardan olmadı. Kendi kendine din üretmiş, başını kuma gömüyor. Avcı beni görmüyor diyor. Kimse beni görmüyor, ben böyleyim diyor. Gazaba uğrayanlar Doğru yaptığını edip başını kaldırır bir de beni izleyin diyor. Doğru böyledir diyor. Hakta olanlara siz yanlış yapıyorsun diyor. Bizim cemaate gelin diyor, bizim tarikata gelin diyor, bizim yola gelin diyor. Bizimle beraber olursanız doğru yolda olursunuz der. Kim kendine davet ederse o Allah'ın Resulüne, Allah'a, Allah'ın kitabına en büyük saygısızlığı yapmıştır. Haddini aşmıştır. Kendini Allah'a şirk koşmuştur. Davet Allah'adır. Davet Resulü nedir? Davet Allah'ın Kitabı'ndır. Onun için söylüyorum. Ben kendimden bir söz söylersem onu kabul etmeyin. O Allah'ın vahyine uymuyorsa onu kabul etmeyin. Kıyamet günü bunun sorumluluğuyla kabul etmem. Bir söz ki Allah'ın vahyine uymuyor. Ben onu söylememişim. Ben onu söylemem. Farz edin ki söyledim. Onu kabul etmeyin. O da benim hatam olsun. O da benim yanlışım olsun. Yanlış söylemişim demektir bu. Her ahlakımdan, tavrımdan, herhangi bir şey eğer Resulullah'a uymuyorsa bana uymayın. O konuda bana uymayın. Tabi olmayın. Eğer birinin bildiği varsa söylesin. Allah Resulü ile neye davet etmiştir? Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaya davet etmiştir. Sadece kendisine avdolunmaya davet etmiştir. Eğer biri buna davet etmiyorsa Allah'a davet etmemiştir. Ne söylese söylesin. Kimse bizi kandırmasın, biz de kimseyi kandırmayalım. Allah her birimizden, her bir insandan hazreti insan olmasını istiyor, mümin olmasını istiyor, veli olmasını istiyor. Bize düşen cehdimizi, çabamızı, gayretimizi ortaya koyup cihadımızı yapıp nesir olan Allah'tan yardım istemektir. O yardım eder. O nesir. Onun yardımı sınırsızdır. Onun bir sınırı yok. O yardımın bir sınırı yok. Sen yeter ki ondan yardımı iste. Ama yardımı istemedin. Kendini <gülüyor> müstahını gördün. İhtiyaçsız gördünse sen şeytanın elinde oyuncak olursun. Nefsinin elinde oyuncak olursun. Hiç kimse... <gülüyor> Nesir göremez. Çünkü nesir olan Allah'tır. Sen Allah'ın o ismini birine verdiğinde evet. Allah müntekimdir. Müntekimi bu konudadır. O ismi, o yardımı çeker, yardımsız kalırsın. Bana yardım edecek dediğin, yardım edeceğini zannettiğin evet. bir de bakarsın ki yardıma muhtaç olur Allah gerektiği şekilde, rahmetiyle, keremiyle muamele eder, yardım eder, ikram eder. Bazen deriz ki, Allah niye bana yardım etmedi? O yardım etmiştir. Hem de gerektiği gibi yardım etmiştir. Yardımı senin istediğin gibi değil. O senin ebedi hayatının hesabını yapar senin Hazreti İnsan olmanın hesabını yapmıştır. Allah bir Hazretlerine buyuruyordu keremini, ikramını, yardımını anlatmak için buyurdu ki eğer bir kul bir çölde Onunla karşılarsan O kul O çölde susuz kalmıştır Suya öyle ihtiyacı var ki Su içmese ölecek Helak olacak Senin de yanında su olsa Sen o suyu ona vermesen Sen cimrilerden olmaz mısın? Ne dedi? Fil Hazretleri, evet ya Rabbi, böyle bir durumda, bende su var, benim suya ihtiyacım yok, o da su içmese helak olacak, ben vermesem, zaten cibrilerin cibrisi olurum dedi. Yani Allah buyurdu ki, hal böyleyken, benim hiçbir şeye ihtiyacım yokken, her bir hurun her istediğini versem bile mülkümden bir şey eksilmezken, o kendisi benim mülküm, mülkünü ondan almış, ona vermiş, o da onun mülkü bir yere gitmiyor ki, Hal böyleyken ben rahmetime nasıl mani olurum dedi. Ben rahmetime mani olsam, ben cimrilerin cibrisi olmaz mıyım dedi. O zaman niye vermiyor? Onu koruyor. Onun ihtiyacı var, ben vermiyorsam, benim ihtiyacım yok. Eğer vermiyorsam, ben cibrilerin cibrisi olurum. Demek ki işin bir hikmeti varmış, bir sırrı varmış. Aklımızı kullanmamız gerekir yani. Rahman olan, Rahim olan, Kerim olan vermiyorsa bizi koruyor. Bizi bizden koruyor. Bizi dünyadan koruyor. Bizi kaybetmekten koruyor. Onun koruması da onun ikramıdır. Onun koruması onun yardımıdır. Nesir isminin tecellisidir. Yardım ediyor. Nasıl ki çocuğu bıraksak dışarıya, bir bakara götürsek ne görse hemen alacak. Neyi görse hemen alıp yiyecek. Hatta bıraksam toprağı yiyecek. Niye? Bilmiyor. Ana baba ne yapıyor? Ona mani oluyor. Ona her istediğini vermiyor. Değil mi öyle? Ana baba çocuğu için kerim değil midir? Nesir değil midir? Ne yapıyor? Onu koruyor. Bir çocuk anasıyla babasıyla kıyaslandığında eğer böyleyse bir kul Allah ile kıyaslandığında kul da Allah katında böyle olması gerekmez mi? Allah biliyor kul bilmiyor. Yani çocuk konumundadır o zaman kura düşen kulluğunu bilmektir. Arziyetini bilmektir. Bununla beraber cehaletini bilmektir. Bilmediğini bilmektir. Allah'ın alim olduğunu bilmek, kabul edip buna iman etmektir. O biliyor. Evet, insanın Allah'ın nesil isminin tecellisine mazhar olabilmesi için, nesil isminin tecelli etmiş olması için, önce onun kendi kendine nesir olması gerekir. Kendi kendine yardımcı olması gerekir. Kendi kendine yardım etmesi ne demektir? Ruhuna yardım etmesi, maneviyatına, güzelliğine yardım etmesi demektir. Eğer kendine değil de şeytana yardım ediyorsa, nefsine yardım ediyorsa, Şeytani dinleyen nefsine yardım ediyorsa o nesir olamamıştır. Şeytanın hali onda tecelli etmiş demektir. Ailesine yardım etmesi gerekir. Eğer kendine yardım ederse gönlü cennete döner. Kendisi cennet olur, gönlü cennet olur. Ailesine yardım ederse evi cennet olur. O evde cennet kazanılır. O evde yetişen çocukların gönlü cennet olur. Eğer etrafına yardım ederse, bulunduğu yere, yerdeki insanlara yardım ederse orası cennete döner. En azından onun için cennet olur. Allah cennete çevirir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam Kim bu dünyadaki cenneti bulursa ahiretteki cenneti unutur. Evet, sahabe sordu ya Resulullah bu dünyada cennet mi vardır? Buyurdu ki evet. Bunun adı marifet cennetidir. Allah'ı tanıma cennetidir. Bir gönül Allah'ın marifetine kavuşursa o gönül Marifet demek tanımak demektir. Bir insan bir gönül Allah'ı tanırsa o gönül cennete döner. Bir kur ki Allah'ın nesil ismine iman etmiştir. Onun hiçbir konuda hiçbir endişesi olmaz. Bilir ki Allah yardım eder. Bilir ki Allah onun mevlasıdır. Allah onun velisidir. Allah'a teslim olmuştur. Başkalarının endişe duyduğu konuda o endişe duymaz. Allah'a güvenir, tevekkül eder, bilir ki yardım eder. Bir duası olduğunda o duasını yapar, şartlar müsait olduğunda, kendisi için şartlar müsait olduğunda, yani onunla kazanacağı zaman Allah yardım eder, onu yapar, onu yaratır Allah. Allah veli değil midir? Allah müminlerin velisidir demedi mi? Ya biz veli değiliz, mümin değiliz, onun için Allah'a güvenmiyoruz ya da güvenmediğimiz için Allah'a dost olamıyor, ona güvenemiyoruz. Onun yardımını, yardımına inanamıyoruz demektir bu. Nasıl ki yeryüzünde dünyanın yazı, kışı, bahari vardır, insanın hayatı da böyledir. Bazen bir günü hem yaz olur, hem kış olur hem sonbahar hem ilkbahar olur. Yani bir gün içinde bakıyorsun hem çok sevilmiş hem çok üzülmüş hem ortalama olarak üzülmüş ve sevilmiştir. Bu da onun o günkü yazı, baharı, kışıdır. Ömrü de böyledir yalnız. Hayatının bir bölümünde sıkıntı yaşar, yokluk yaşar, hastalık yaşar. Kıştır. Soğuktur havalar demektir. Üşüyor demektir. Birilerinin onu örtmesi gerekir. Birilerinin onu ısıtması gerekir. Onun gönlünü ısıtması gerekir yani. Ama her kışın sonunda mutlaka bahar geliyor yalnız. Her gecenin sonunda mutlaka sabah geliyor. Allah sabah yakın değil midir dedi. Onlar kıyamet gününü uzak görüyor, biz ise yakın görüyoruz dedi. Bize göre uzak olan Allah'a göre yakındır. Ne olursa olsun, nasıl yaşarsak yaşayalım, bu hayat bitecek mi? Bitecek. Sabah olacak yani. Gece ne kadar karanlık olursa olsun, hayatımız ne kadar kararmış olursa olsun, mutlaka bunun sabahı vardır. Sabah mutlaka gelecek. O zaman endişeye gerek yok. Sabah olduğunda Rabbimizin huzuruna vardığımızda nazımızı ona yaparız. Nazımızı ona yaparız. Allah buna müsaade eder mi? Evet. O nazı yaptırır. Niye yaptırır? İkram etmek için. E ne der? Evet kulüm. Sana böyle bir muamelede bulundum ama bugün ne istersen senindir. Bu muameleyi bunun için yaptım. Sana ikram etmek için yaptım. Bu muameleyi seni şundan korumak için yaptım. Tamamlıyoruz inşallah. Allah ayet-i kerimede buyurur ki, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Siz Allah'a nesir olursanız, Allah da sizin için nesir olur. Ve Allah sizin ayaklarınızı sabit kılar. Ayaklarınızı sirat-ı müstakimde sabit kılar. Neye karşılık? Allah'a yardım etmeye karşılık. Haşa Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Allah'a yardım demek kendi kendimize yardım etmemiz demektir. Kendimize yardım etmek. Allah'a yardım etmek demek Allah'ın istediği gibi yardımı yapmak kendi kendimize evet, Allah'ın kullarına Allah'ın istediği gibi yardımı yapmak demektir. Nereye yardım? İmanına yardım, gönlüne yardım. Onun Allah'ı bilmesine, tanımasına yardım. Allah'ı sevmesine yardım, iman etmesine yardım. Allah'ın vahyini taşımaya yardım. Kime taşıyorsun? İnsana taşıyorsun, gönlüne taşıyorsun. Kim Allah'a yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Buna karşılık Allah onun ayağını silat-ı müstakimde yolunda sabit kılar. Şeytan onun ayağını kaydıramaz. Niye? Niye kaydırmıyor? Kaydıramıyor. Çünkü o daima Allah diyor. Her ne olursa olsun daima Allah'ı anlatır, Allah'a iman etmeyi anlatır, teslim olmayı anlatır, itaat etmeyi anlatır. Daima Allah'ın huzurundaymış gibi duruyor. Şeytan ona yaklaşabilir mi? Onu ayağı nasıl kaysın? Evet. Bir kulda Allah'ın nesir ismi tecelli ederse, işte kendisine böyle yardım eder. Allah'ın yardımını da böyle kazanır. Yani, Allah'ın vahyini taşımada yardım eder. Allah'ın izniyle bu cemaat böyle bir cemaattir. Allah'ın vahyini taşımak için hizmetçi olmayı kabul eden bir cemaattir. Kim ne isterse istesin, o onun tercihidir. Bizim istediğimiz Allah'ın kapısında kul olmaktır, abd olmaktır. En büyük şerefi abdolmakta görüyor, biliyoruz, iman ediyoruz. En yüksek makamda olmaktansa, herkesin bizi övmesindense, Allah'ın kapısında abdolalım, boynumuzu bükelim, herkes bizi taşlasın, küçümsesin, hakaret etsin, bunu tercih ederiz. Kim ne söylemiş, hiç bizi ilgilendirmez. Herkes kendisine yakışanı söyler. Ama Allah'tan korkmak lazım. Yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Allah'ın kullarına taş atmakla, hakaret etmekle, küfretmekle, küçümsemekle, küfürle itham etmekle Allah'ın kullarına nasıl yardım ediyorsun? Nasıl yardım edilir? Allah müminleri tarif ederken onlar müminlere karşı zillet sahibidir demedi mi? Kafirlere karşı izzet sahibidir demedi mi? Sen mümine zilleti böyle mi gösteriyorsun? Zillet demek rezillik demektir. Alçak evet, daha aşağısı rezillik demektir. Niye rezilliği mümine karşı gösteriyor? Öyle bir tevazu gösteriyor ki, öyle bir hoşgörü gösteriyor ki, öyle bir sabır gösteriyor ki, o ne yaparsa yapsın, mü'mindir diyor. Mü'min kardeşimdir. Allah'a iman etmiş. Allah onu seviyor. Yanlışı vardır, böyle yanlış yapıyor ama olsun böyle yanlış yapmıştır, iki lafı fazla olsun bana böyle bir hakaret etti ama olsun, bir şey olmaz. Ben Rabbimin hatırını affediyorum. Reziliği kabul ediyorum. Hani şerefini infak etmişti ya. Yoksa müminlere, işte sen şunu yaptın kafirsin, işte bunu böyle yaptın sen münafıksın, sen böyle yaptın sen şusun. Kimse, kimseyi bu şekilde itham edemez. Bunu yapan mümin olamaz zaten. Nasıl ki Resulullah Efendimiz hakkı, hakikati Allah'ın ayetlerini olduğu gibi ortaya koyduysa bize de düşen böyle yapmaktır. İsteyen icabet eder, isteyen etmez. O onun kendi tercihidir. O onun bileceği şeydir. Onun için mümin ne buyurdu ayet-i kerimede? Eğer siz dininizden dönerseniz Allah sizin yerinize bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Endişe etmezler, bakmazlar. Allah'ı sevmekten dönmek, dininden dönmek demektir. Zaten Allah'ı sevmemişti her şeyden çok, zaten onun dini yoktur bir kere. Din, olur mu onda? Din demek yol demektir. Din demek hayat tarzı demektir, yaşamak demektir. Allah'ı sevip yaşıyorsan, hayatını Allah yolunda yaşıyorsan, Allah'ın sevgisini kazanmak için yaşıyorsan, hayatını böyle harcıyorsan sen müminsin. Değilse sen mümin değilsin. Senin birin de yoktur yani. Onlar hiçbir kınayıcının kıramasından da korkmaz dedi Allah. Endişe etmez. Niye? Bakmaz, ilgilendirmiyor. Kim ilgilendiriyor? Ona sevdiği onu ilgilendiriyor. Maşuk'u ilgilendiriyor. Rabbi ilgilendiriyor onu. Her şeyini boşluğu olduğu Rabbi ilgilendirir onu. O maşukuna bakıyor. Aşıkın gözü maşukundan başkasını görmez, göremez, görmemelidir. Görüyorsa o aşık değildir. O aşık değilse o mümin değildir. Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe mümin olmazsınız bir. O aşıksa maşukunun sevdiğini sever. Birini seviyorsak onun köpeğini de severiz. Yani kulun Allah katındaki kıymeti, değeri köpek kadar yok mudur ki onu seversin, ona yardım etmeye çalışasın, onu affedersin. Sevdiğimiz birinin köpeği bize havlarsa taş atmayız. Ne deriz? Taş atarsak bana sevdiğim adamın köpekidir, ayıp olur ona. Allah'ın kulu yanlış yaptığında senin taşlaman mı gerekir? Yani o kurun Allah katında bir köpek kadar da yok mudur? O Hazreti İnsan, o Allah'tan bir ruh taşıyor. Meleklerin secde ettiği varlıktır o. Çamura düşmüş olabilir, kirlenmiş olabilir, günahkar olabilir, batmış olabilir. Sevsek ne olur? Sevsek Allah da bizi sever. Allah'ın sevgisini hak etmiş oluruz. Nefret etsek ne olur? Bu ben seviyorum demek olmuyor yalnız. Affediyorsan, ikram ediyorsan, sen seviyorsun. Ama hakaret ediyorsan, dedikodusunu yapıyorsan, iftira atıyorsan, küfürle itham ediyorsan, nefret ediyorsan, sen düşmanlık yapıyorsun, sen ona beddua ediyorsun. Herkes kendine bakmalıdır. <gülüyor> Nereye gittiğine bakmalıdır. Allah'a mı gidiyoruz? Ya da ters tarafa mı gidiyoruz? Eğer Allah'a gidiyorsak, Allah'a dönmüşsek, Allah'a yürüyorsak bu durumda Allah'ın sevdikliği her ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz demektir. Değilse ters tarafa gidiyoruz. Hiç kimse kinle, nefretle hiçbir şeyi kazanamaz. Kazanacağı bir tek şey vardır. şey vardır. Kin, nefret ve Allah'ın gazabidir Allah'ın lanetidir Onun için önce Kendimize rahmet edelim Kendimize yardım edelim Kendimize nesir olalım Ev halkımıza rahmet edelim Yardım edelim, nesil olalım Sonra imkanımız dahilinde Allah'ın kullarına yardım edelim Nesil olalım Rahim olalım, kerim olalım. Allah'ın el-esma-ül ile isimlenelim. Allah'a yakın olalım, dost olalım. Allah hepimizi nesir isminin tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. Kendisine yardım edenlerden eylesin. Amin. Ailesine, ev halkına yardım edenlerden, nesir olanlardan eylesin. Amin. Ulaşabildiği her insana yardımcı olan, nesir olanlardan eylesin. Amin. Allah bize nesir olsun. Amin. Rahim olsun. Amin. Kerim olsun. Amin. Mümin olsun. Vedud olsun. Amin. Rab olsun. Amin. İlahımız olsun. Allah'ımız olsun. Amen. Onu ilah olarak kabul edenlerden eylesin bizi. Amen.